İnsan yanlış anlaşılabilir. Ee, burada söylenen doğru ise, iyi iyiyse, dolaylı veya dolan başlı yoldan bir itham söz konusu değilse bir vebal olmaz. Evet. Ee, şimdi konuşan insanları dinleyenler e, böyle çok pür, pür dikkat dinlemedikleri için veya zihin bir an daldığı için veya konuşulanı tam anlayamadığı, kavrayamadığı için başka şeyler çıkartabiliyorlar. E, yani söylenenden... Başka bir anlam çıkartabiliyor. Mesela ben bugün e, Ankara'da bir camide vaaz ettim. E, Ankara'da bugünün vaaz konusu Cuma namazı idi. Cuma namazı kaç rekat diye bir soru sordum. Ona kendim cevap verdim. İşte sünnetleriyle birlikte Cuma namazı 10 rekattır. E, farzından önce 4 rekat sünnet kılarız. 2 rekat e, cemaatle, imamla birlikte <gülüyor> farz Farzı kılarız. kılarız. Farzdan sonra da 4 rekat daha sünnet kılarız etti 10 rekat. Cuma namazı bitmiştir. Ondan sonra kıldığımız <gülüyor> zuhra ve vaktin sünneti ne siz dedim cemaate. Geçmişte kılamadığınız mesela o zuhra son öğle namazı diye kaza edin. Yani niyet ettim Allah rızası için vaktinde kılamadığım son öğle namazı kaza etmediğin o iki rekatta sabah namazının yerine kaza edin dedim. Şimdi namazdan sonra birisi dedi ki hocam dedi ya siz bizde de öteden beri işte vaktin sünneti diye Kılıyorduk dedi. E, siz dedi e, farzdan sonra e, kaza kılın dediniz dedi. Halbuki ben farzdan sonra bir duvanımın dört reket sünneti var. Onu kılın dedim. İşte zuhra ahir diye ahir, sonra öle namazı demek. E, ondan sonra iki e, kılan iki vakitte de vakti sünneti diye kılınıyor. Yani ben cemaatin e, geçmişte kılırdık. E, üzerine fazla olduğu halde kılamadığı kaza borcu olduğunu Düşünerek varsaydığı için evet. bunu kaza edin dedim. Dolayısıyla burada e, sorduğu biz düzeltmiş olduk. Sormasaydı ne diyecekti? Ya bugün ben camide bizim hocayı dinledim. Böyle dedi. <gülüyor> böyle dedi. Halbuki ben öyle demiş değilim. Dolayısıyla burada da bölülüyor. Yani insanlar başka yani bazen bir şey anlayamıyor. Siz bir anlatıyorsunuz, sizin anlattığınız tam anlaşılmıyor. Bir de anlattığınız konuyu dinleyen cemaat, dinleyen kardeşlerimiz eğer hiç altyapısı yoksa, bu konuyu ilk defa duyuyorsa muhtemelen sizin dediğinizi bir söylemeyle anlayamayabiliyor. Bazen onun için ertesi günü aynı soruyu bir daha sorabiliyor. Şimdi netice-i kelam bu kardeşimiz Belçika'dan arayan hanımefendi. Eğer iyi niyetliyse, söyledikleri işte doğru şeylerse, Ayet hadisler Allah ve Peygamberin sözlerine aykırı bir şey söylememiş ise hani laf çarptırmamış ise hani dolaylı eleştiri yapmamış ise karşı tarafın yanlış anlaşılma karşı tarafın yanlış anlamasıyla bu kardeşimiz bir vebale girmiş olmaz.